Selamünaleyküm, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar <gülüyor> tabi günün bu saatinde tevafuk yani ben e, burada bulundum ve içimizde arkadaşlardan bir tanesi bir soru sordu. Eee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 bahsettiğimiz hadis Abdullah bin Mes'ud'un rivayet ettiği bir hadistir. Önce hadisi ben paylaşayım. An Ebi Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve sâdikul inna ahadakum يجمع خلقه في بتن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مُضْغَةً مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا Okuduğum hadisi, hadis-i şerifin, Arapça metni okuduğu mealen şöyle diyor,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 yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı şeklinde olacağını, böylelikle 80 gün etti. Sonra bunun kadar bir süre mudga yani bir çiğnemlik et şekline geleceğini söylüyor. Böylelikle 120 günü tamamlıyor. Yani 4 ay. Sonra ona bir melek gönderilir. Sımme seru ileyhil melek. Sonra ona melek gelir o melek bununla görevli bir melektir ey yani Rabbimizden almış olduğu levh-i mahfuzda yazılı olan bütün kulların olacakların yazıldığı bir kitaptır levh-i mahfuz biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan elli bin yıl önce ne olacağını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 اَنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُوا Allah'a yemin ederek diyor ki hiç şüphesiz sizden herhangi bir kimse cennet ehlinin ameli ile amel eder. Yani ne? Bir kişi...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 hatta ma yakuna beynehu ve beyneha illa zira. Öyle ki kendisi ile cehennem arasında ancak bir zira kalır. Yani ona o kadar yaklaşır yaptıklarıyla. illa zira feyasbiqu alayhi'l kitab. Ve derken yine işte bu meleğin emrolunduğu, dört şeyin yazıldığı o hüküm kişinin önüne geçer ve böylelikle ve böylelikle kişi o kitaptaki hüküm öne geçmesinden ötürü, orada cennetlik yazıldığından ötürü bu kişi ne yapar? Hemen e, kitabın hükmü yerine gelir ve o kişi cennetliklerin amelleriyle amel eder de, böylelikle cennete girer. Feyed huluha. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Böylelikle o kişi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 Bıraktınız bizleri imtihan etmesini. Bizim imtihan edilmemiz, bizim kendimize şahit tutulmamız sebebiyledir. Yoksa Yüce Rabbimiz, ma مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ ma خَلْفَهُمْ Önümüzde ne olduğunu ve geriye ne bıraktığımızı bilendir. Yani Allah subhanahu wa ta'ala,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 akrabalık bağlarını gözeteceğini bilerek Allah Azza ve Celle onun ömrünü tayin eder. Veyahut tam tersi, efendim, onun rızkı askeri ücretti. Ancak bu kişiyi sılay rahim yaptı. Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etti. Dolayısıyla bunun rızkı da e, efendim, asgari ücretten bunun beş katı kadar arttı. Hayır, Allah Azza ve Celle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 hem onun rızasını gözetiriz, hem de onun rızasını gözetmekle beraber biz aynı Aleyhisselat Vassalem'in haber verdiği gibi bunun bizim rızkımıza etki edeceğini biliriz. Ancak bu Allah Azza Ve Celle katındaki'nin değişeceği manasında değildir. Bunlara edcem beynen nusus diyoruz.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 öyle takdir eder. Ne razı olsun. Wa hadihi wallahu a'lem ve sallallahu ali Muhammed. la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ve rahmetullah ve